Selam Berdustani Gerami, Ezaçık Radyo, Bername-i Fizan Ekspresi, İran Milat Bülent Kılıçesle. İran'da devrim hareketi bütün görkemiyle geri döndü. Ee, önceki hafta da büyük eylemler olmuştu. Ee, özellikle kız çocuklarına yönelik okullardaki kimyasal saldırılar nedeniyle bir öfke kabarmış ve bu da ülkenin birçok yerinde eylemleri tetiklemişti. E, fakat bir önceki haftada dediğim gibi eylemlerin kitleselliği yine de sınırlı kalmıştı. Çünkü saatler Nevruz'dan önceki son çarşambaya ayarlanmıştı. Nevruz'dan önceki son çarşamba İrani halklar için sokaklarda ateşlerin yakıldığı bir şenlik günüdür. Ve devrimciler bu günü devrimin ateşinin yeniden göklere ulaşacağı bir gün olarak belirlemişti. Ee, üstelik sadece çarşamba günü değil ondan önceki iki günü de dahil etmişlerdi bu sürece. Ee, günlerdir devrimciler bu günleri, bu eylem günlerini kırmızı alarm günleri olarak niteliyor ee, ve sembolik olarak yayınladıkları bir videoda bir siren çalıyor ve devrim süreci başladı deniyor. Sahiden de öyle oldu, devrimci süreç pazartesi sabahı Tahran metrosunda ve neredeyse çocuk sesli genç bir kadının sloganıyla başladı. Bir anda da bütün ülkeye yayıldı. Yani kadınlar sürece bir kez daha öncülük ettiler. Ee, İran sokakları çocuk katili hükümete ölüm, diktatöre ölüm türünden sloganlarla inlemeye başladı. E, yeniden alevlenen İran sokaklarında geçtiğimiz hafta neler olduğuna dair bilgiler vermeyi sürdüreceğim ama önce bir parça dinleyelim istiyorum. E, Ferdin Kerim Haveri nitelikli ve ilginç bir müzisyen, bir setar sanatçısı, bir besteci. E, bugün onun birkaç parçasını paylaşmak istiyorum sizinle. E, dinleyeceğimiz espes Hesar adlı parça, e, onun Avaze ı Toprağın Sesi albümünden e, ve sanıyorum ki bu parçayı 2015 yılında yaptığım bir programda da size dinletmiştim. Evet, e, İran sokakları Nevruz'dan önceki son çarşamba gününün geleneksel şenliklerine yaklaşılırken ülke içindeki grupların çağrılarıyla yeniden hareketlendi. Eylemleri tetikleyen birçok öğe var, birçok kanlı ve baskıcı uygulama var ve bunlar 44 yıldır sürüyor. Ama İran'da son dönemde yaşananlar bir açıdan benzersizdi. Ben de son programlarda bu konunun üzerinde durmaya çalıştım. Biliyorsunuz aylardır İran'da kız çocukların okuduğu, okuduğu okullara yönelik kimyasal saldırılar düzenlendiğine ilişkin haberler yayınlanıyor. Ülkenin her yerinden, her köşesinden bir takım saldırı haberleri geliyor. E, bu süreçte zehirlenen çocukların sayısı ise binlerle ifade ediliyor. E, hastaneye kaldırılanların sayısı yüzlerle ifade ediliyor. E, ve ne yazık ki şimdiye kadar iki çocuk da e, hayatını kaybetmiş durumda. E, çarşamba Suri yani Nevruz'dan önceki son çarşamba günü ise geleneksel olarak düzenlenen e, bu törenlerin yakılan şendik ateşlerinin bu kimyasal saldırılar nedeniyle politik bir haleye bürünmesinin gerekçesi oldu. Çünkü anne babalar ve büyükler genel olarak çocuklarının, kardeşlerinin canlarından ciddi kaygı duyar durumdaydılar. Durumdalar ve çocuklarını okula gönderip göndermemek konusunda tereddüt içindeler. Bu nedenle de pazartesi sabahından başlayarak ülkenin her yerinde eylemler başladı. İlk gece eylem noktalarının sayısı 200'ü buldu. Oysa devrimci sürecin başlamasının ertesinde eylemlerin en görkemli döneminde bile bu sayı 160'larda kalmıştı. Bu İran'da devrimci hareket açısından son derece umut verici bir nokta. Batı'nın ve Batı'nın kuklası konumundaki Şehzade Rıza ile onunla aynı karede yer alan bir avuç ünlünün Kimi etkinlikleri hareketin bölünmesine neden olmuş ve artık bazı şah yanlıların da dediği üzere halk hareketi komaya girmişti. Şimdi ise komadan yenilenmiş olarak çıkmışa benziyor. Üstelik bu kez ülke içindeki gruplar eskisine oranla daha da örgütlüler. Süreç nasıl ilerleyecek, neler olacak bunları izlemeye devam edeceğiz ve umuyorum ki bu programda konuşacağız. Ferdin Haveri'den bir başka parça dinleyelim istiyorum. Ee, bu kez onun Dordi e, Keşan adlı albümünden dinliyoruz bu parçayı. Parça Restahiz adını taşıyor ve Restahiz bağlamına göre giriliş ya da ayaklanma anlamına geliyor. İran'da son haftalarda deklarasyon, deklarasyon üstüne. Bunlardan biri de önceki hafta sonuna doğru yayınlandı ama ben programda üzerinde durma olanağı bulamamıştım. Bu deklarasyonun imzacıları bir süre önce Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nde bir açık oturuma katılan sekiz ünlüden altısıydı. E, bu grubu gerçekte Şehzade Rıza ve Avenesi diye de niteleyebiliriz. Çünkü bir eşitler meclisi değil bu. E, fiilen Şehzade Rıza'nın önderlik ettiği ve son derece tartışmalı adlardan oluşan bir grup. E, bu adları tekrar hatırlatacak ol olursam... E, İran'da yaşadığı günlerde rejim yanlısı reformistlere bağlılığıyla tanınan Mesih Ali Nejat, futbolcu Ali Kerimi, moda mankeni Naze'nin bonyadi, Nobel Barış Ödülü dalmış almış olan e, reformist Kanada yakınlığıyla bilinen hukukçu Şirin Ebadi, e, diş hekimi ve öykücü Hamit Esmailyun ve son olarak gol şifte Ferahani. Bu da sinema oyuncusu bu hanımefendi de. E, bu gruba son dönemde bir de bir Kürt partisinin lideri küçük bir Kürt Partisinin lideri eklendi e, Abdullah meftadi adlı e, ve sanıyorum ki bu adlar arasında kısmen bir örgüte bir partiye bağlı olan tek kişi yani böyle bir gücü temsil eden tek kişi ise Abdullah meftadi oluyor ve bütün ötekilerse e, dağınık, iş yapma yeteneği olmayan bir kitlenin sempatisine e, oynuyorlar. E, bir yandan elbette Şehzade Rıza'yı desteklediğini söyleyen e, üç monarşi yanlısı e, partinin de işbirliğine gittiğini söylemekte yarar var. Ama bu partilerde... E, Büyük güçlü partiler değiller ve bunların etkinlikleri daha çok Amerika ve Avrupa kıtasındaki e, şah rejimi yanlısı e, kesimlerden ibaret. Yani ülke içerisinde bir etkinlikleri yok, orada güçlü değiller. E, hatta muhalif liderlerden biri e, bu grup için yani şehzade ve arkadaşları için ilginç bir nitelemede bulunuyor ve bunlar... Orduları olmayan komutanlar diyor. Benim gözümde de büyük ölçüde oldu, öyle olduklarını e, söyleyebilirim. Çünkü bu gruptakilerin tamamı bütün güçlerini e, Batı'nın desteğinden, Batı'nın parasından, Batı'nın medyalarından alıyorlar. E, dolayısıyla ülke içerisinde yeterince etkili değiller ve şükür ki e, durum böyle. Deklarasyonlarının adıysa mehsa deklarasyonu. Bunu bir dayanışma ve örgütlenme deklar deklarasyonu diye yayınladılar. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama iki hafta önce de başka bir deklarasyondan söz etmiştim. O Onu ise ülke içindeki 20 örgüt ve kuruluş yayınlamıştı. Bana kalırsa o deklarasyon şehzade ve ekibinin yayınladığından daha fazla karşılık bulmuş ve daha fazla heyecan yaratmıştı. Sonuç olarak ben uzun ve çalkantılı bir mücadele sürecinden sonra İran'ın muhalif ya da devrimci güçlerinin yeniden biçimlendiğini düşünüyorum. Yeniden biçimlendikleri bir özel evreden geçtiklerini düşünüyorum. Çünkü bir ara muhalif güçler büsbütün dağılmış, perişan olmuş ve nereye gideceğini, ne yapacağını bilmez hale gelmişti. Şimdi ise yeni bir yol, bir örgütlenme ve ittifak arayışı içindeler. Öte yandan önemli olansa herhalde şu diyorum, süreç bitmedi, devam ediyor. Ferdin Kerim Haveri'den son bir parça dinleyeceğiz şimdi. E, bu da önceki gibi Dordi Keşan albümünden ve Nehcir adını taşıyor. E, Nehcir hem bir yer adı hem de yakalamak ya da avlamak anlamına geliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İranla Suudi Arabistan arasında bir anlaşma imzalandı. Şii siyasal İslamcılığın hamisi konumundaki İranla Sünni siyasal İslamcılığın hamisi konumundaki Suudilerin anlaşmasının tam olarak ne anlama geldiği konusunda Muhtelif yorumlar var. Ben bu başlıkta konuşmak için kendimi yetkin saymıyorum tabii. Ama gerekçesi ne olursa olsun bu anlaşmanın Yemen'den Suriye'ye, Lübnan'dan Irak'a kadar birçok bölgeyi etkileceği ortada. Bu tabloda elbette şunu da konuşmak gerekecektir. İslam, İran İslam Cumhuriyeti yıkılma aşamasına gelirse bir devrimle Çin'in ve Rusya'nın tavrı acaba nasıl olacaktır? Ee, ama dediğim gibi bunlar da konuyla derinlemesine ilgilenen uzmanların yanıt verebileceği konular. Ee, fakat bir ayrıntı var söz etmem gereken. Ee, İran International adlı büyük bir medya kuruluşu var. Ee, bu kanal birkaç hafta öncesine kadar Londra merkezli olarak yayın yapıyordu. Ee, İran'ın muhalif kamuoyu, kamuoyunun büyük bir bölümü. E, bu kanalın Suudi sermayesiyle yayın yaptığına inanıyor. E, kanal birkaç hafta önce merkezini Londra'dan Washington'a taşıdığını duyurdu. E, çünkü dedi Londra'da çok fazla tehdit alıyoruz. E, ama kimileri İngiliz hükümetinin bu tehditlere boyun eğmeyeceğini, e, buna izin veriliyorsa işin içinde bir bit, bit yeni olabileceğini düşünüyor. E, fakat bu ee, İran-Suudi Arabistan anlaşması imzalanınca e, bunun İran'ın Suudilere yönelik bir ön koşulu da olabileceği konuşulmaya başlandı. Yani İran devleti Suudilerden Şehzade Rıza ve yanındaki selebritilerden oluşan ekibe verdiği destekle tanınan bu kanala verdiğileri desteğin son bulmasını istemiş olabilirdi. Ee, senaryo iddia edildiği gibiyse Suudiler gerçekten de kanala desteklerini çekmiş olabilirler. Çünkü kanalın Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınalı beri ciddi bir ekonomik ve teknik kriz içinde olduğuna ilişkin kimi işaretler var. Ve bunlar da muhalif medyada konuşuluyor, tartışılıyor. Öte yandan bu kanalı Suudilerin desteklediği iddiasının bütünüyle bir kandırmaca olduğunu da düşünenler var. Bu kesimler bu kanalı İran International Televizyonu diye değil, İsrail International Televizyonu diye niteliyor. E, kanalı bir zamanların e, İsrail radyosunun yerine almakla e, eleştiriyorlar Onun bir uzantısı sayıyorlar daha doğrusu Ama bu bazı soruları e, açıkta bıraktığı için bana doğrusu çok da inandırıcı gelmiyor. Vehit Tac'ın ve puyan bilgilerinin Hane garip adlı albümünde yer alan beteyi şeydi adlı parçayla devam ediyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. Şehzade Rıza ve onunla poz vermekte olan ünlü ekibi her ne kadar uluslararası kimi medya kanallarının, aslında bakarsanız kimi istihbarat teşkilatlarının desteğini sonuna kadar almış gözüküyorsa da, monarşi yanlısı kesimlerden de artık son derece sert eleştiriler almaya başlamış durumda. Bunlardan birinden geçen hafta söz etmiştim. Eski rejime ve Şah'ın ailesine bağlılığını 44 yıldır sürdüren, bu macera boyunca kendini kanıtlamış monarşi yanlısı bir adam var, Tekhizade. Tekizadenin eleştirilerinden söz etmiştim. Tekizade Şehzade Rıza'nın etrafında kümelenmiş bu bir eli yağda, bir eli balda grubun e, bu şık ve zengin seçkinlerin e, artistik patinajlarının diyelim İran'daki ayaklanmaları e, komaya soktuğunu ifade ediyordu. E, birkaç gün önce Reza Tehrizade'nin bu eleştirilerini gölgede bırakacak bir eleştiri daha geldi. E, bu eleştirinin sahibi de e, Şah'ın ailesinin biricik dostu ve aynı zamanda finansörü de olan Seyit Sekui adlı kişiydi. Seku'yu, Şehzade Rıza'yı etrafına bir takım pislikleri, şarlatanları e, toplamakla ve bu yüzden de halkın sokaklardan pencere, pencerelerin e, ardına çekilmesine neden olmakla eleştiriyor. E, onları hareketi yani devrimci hareketi e, sırtından hançerlemekle suçluyor. E, eski rejimin bu sadık muhafızı Ağzı köpüre köpüre hakaret ediyor. Ben bu şehzadeyi yıllardır tanıyorum. Hiçbir zaman ülkesine dönmeyi düşünmedi. İran'ı hiç savunmadı. Hiçbir zaman bu uğurda gerçek bir şey yapmadı diyor. Şimdi ise hiçbir şey bilmeyen bu insanlar bu adamı yani Şehzade Rıza'yı serçe parmağında oynatıyor diyor. Sekuy'i sonunda da konuşmasının sonunda da Şehzade Rıza'yı tehdit ediyor benim her ay ödediğim 30-40-50 bin doları kesmeme neden olmayın, ağzımı da açtırmayın diyor. Ee, bizim yeni ve büyük bir Rıza Şah'a ihtiyacımız var diye de ekliyor. Ee, bu durum da gösteriyor ki artık monarşi yanlılarının içindeki e, politikadan anlayan ve e, Şah'ın ailesine en yakın duran kesimler bile ortada bir maskaralık olduğunu anlamaya başladılar. Yani Batı'nın İran devrimine biçtiği bu giysi yavaş yavaş parçalanmaya, sağdan soldan patlamaya başlıyor. İşin ilginci bu aşınmanın her aşamasında İran'daki devrimci harekette de adım adım canlanıyor. İran'ın en önemli keman sanatçılarından biri olan Üstad Esadullah Melek'in muhteşem parçası Geriye Leyli. Leyli'nin gözyaşları. ...ya da Leyli'nin Ağlayışı adlı parçasını e, dinleyerek devam edeceğiz. Esadullah Melik artık yaşamıyor ama yaşadığı dönemde bu parçasını birçok kez icra etmişti. E, ben de onu ve müziğini tanıtan bir programda bu parçanın bir başka versiyonunu size dinletmiştim. E, bugün dinleyeceğimiz versiyonunda parça İran Ulusal Radyo Televizyonu için e, Ferhat Fehraleddini'nin yönetiminde icra edilmiş... E, parçanın düzenlemesini ise bir dönemin değerli müzisyenlerinden Cevat Marufi yapmış. Geriye Leyli'nin yani Leyli'nin ağlayışının ya da Leyli'nin gözyaşlarının çok güzel ve çok dokunaklı bir hikayesi var ve ben size onu da anlatmak istiyorum parçayı çalmadan önce. Üstad Melik e, gençken evinde saatlerce keman çalar, pratik yaparmış e, Oturdukları evin tam karşısındaki evde oturan ve penceresi onun penceresine bakan e, Leyli adında genç bir kadın varmış. E, Melik e, ne zaman keman çalsa Leyli penceresini açar onu dinlermiş. Öyle ki zamanla Üstad Melik'ten e, çalmadığı zamanlarda bile bir şeyler çalmasını rica eder hale gelmiş e, bu süreçte zamanla e, ikili arasında bir romantik yakınlaşmanın başlamasına gerekçe olmuş. E, Leyli ondan e, onun ezgilerini e, zaman zaman gözyaşları içinde dinliyormuş. Bir gün Üstad Melike e, çok hasta olduğunu söylemiş pencereden. E, bir süre sonra da Üstad evine gitmek üzere sokağa girdiğinde bir de bakmış ki e, Leyli'nin evinden feryatlar, figanlar yükseliyor e, ve hemen onun öldüğünü anlamış ve bir süre sonra da oturup onun anısına bu parçayı yapmış. Bu son ve güzel parçayla bugünkü programı da kapatmış oluyoruz. E, bana ulaşmak isteyenler için programın e, adresinin fizan yahoo.com olduğunu hatırlatmak isterim. E, Lütfen yazın diyorum ilgisini çeken arkadaşlarıma. E, çünkü bu söylediklerimin nereye gittiğini, kime hitap ettiğini, ne işe yaradığını e, bilme ihtiyacı duyuyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bu nedenle bir kez daha söylemiş olayım e-mail adresimi, programın e-mail adresini. Fizan at Ta at yaho.com Taberna Golzar -bahşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz Güizar olunuz